Asabından bazı insanlar oturmuş onu bekliyorlardı derken ve selam dışarı çıktı onlara yaklaşınca aralarında bir meseleyi görüştüklerini işitti onların sözüne kulak verdi bir tane görsün bazısı şöyle diyor şaşılacak şey Allah mahlukatından dost edilmiş İbrahim onun dostudur diğeri ise bu Allah Musa'ya da hitap ile konuştu meselesinden daha şaşılacak bir şey değildir Bir diğeri ise İsa da Allah'ın kelimesi ve ruhudur dedi. Bir öteki Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır dedi. Bunun üzerine ve selam onların yanına çıka gelip selam verdi ve şöyle buyurdu. İbrahim Allah'ın dostudur ki o öyledir. Musa sırdaşıdır ki o öyledir. İsa ruhudur ki o böyledir. Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır ki böyledir şeklindeyiz sözlerinizi ve hayretinizi işittim.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 Övünmek için söylemiyorum Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetli olanı benim Bunu da övünmek için söylemiyorum 49 Noğlu Rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanların kabirden ilk çıkacak olanı benim Rablarının huzuruna geldikleri zaman komutanları ben olacağım Susturuldukları zaman onlar adına konuşacak dertlerini anlatacak hatıpları ben olacağım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 Ben cennet kapısının halkasını tutup açılması için onu tıklayacak olanların ilkiyim. 52. ne oldu? Rivayet Enes'ten. Ali sallatü vesselam ben cennette ilk şefaat edecek olan kimseyim? buyurdu. 53. Enes'ten. Ali sallatü vesselam kıyamet gününde insanlar içinde ilk olarak benim başımdan yer yarılıp açılacak. İlk olarak ben diriltileceğim.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 O zaman cehennem ehli Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ona ibadet etmiş olmanızın size faydası olma diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah öyle buyuracak. Azametime yemin olsun ki onları ateşten mutlaka kurtaracağım. Ardından onlara görevli ya haber gönderecek veya ateşten yanmış olarak çıkarılacaklar. Hayat nehrine atılacaklar. Orada yabani ot tohumunun selin çerçöpü içinde bitmesi gibi bitirecek. Ve gözlerin arasına bunları Allah'ın azatlarıdır yazılacak. Sonra da götürülüp cennete sokulacaklar. Cennet ehli onlara bunlar cehennemlilerdir diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah hayır bilakis onlar cebbarın azatlarıdır buyuracak. 54, 54 No'lu rivayet İbni Kan'ım'dan.